Allah'ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular bu onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir.